Kardeş. Ya Mert. Önce duaları vardı. Şimdi duaları sorusta yerimiz evet, evet, evet, evet. Var mı? Eski duvarcılardan kim kaldı ya? İnceden <gülüyor> duaları, şimdi duvarları. <gülüyor> Selamünaleyküm. aleyküm. Bir inşaatı gezdirelim dedik ya size. Gelsin arkadaşlar, Şöyle bir inşaatı gezdirelim. Şöyle bir. Hayırlı cumalar cümleten. Bir inşaatı gezdirelim. Başlayalım mı turlamaya? Şimdi kardeşler, anlatıyorum. Hazır mısınız kardeş? İnşaatı anlatıyorum. Yüne, he? Ben tutayım telefonu. Yunus'un hızlı konuşmasına mı bağlı? Yunus konuşuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ben tutayım abi telefonu. Hah. Tamam, tamam kardeş. Yapıştır kardeş. Tamam. Aa, şimdi mi? gel. Kim bu kardeş? Feta feta feta feta. Acılar. Burada bir bahçelerimiz var. Şart tam ortaya çıkmadı. 600 metrekare. Burada şöyle göstersene iyiyiz yani. Şuradan 300 metre ilerisi üniversite. Gelmiyoruz. Olursa, şöyle şuradan göster. göster. Şimdi bu. Bahçeden girdikten sonra bu alanın tamamı bahçe kafe olacak. Gelin. Şurada ben Sinek mutfak ya. denen bir mutfak çeşidi var. İşte çocuklar kahvesini, çayını çorbasını rahat etsin diye. Buraya bir sinek mutfak yapacağız. Bu gömüzününün alanın tamamı işte masalarla dolu çok güzel bir kahve şey, kafe adlı bir yer olacak. Yani böyle evet. kafede bir yani ücretli bir kafe değil yani. Gelen çocuk çayını demleyecek, içecek. Bulaşını yıkamazsa dayak yiyecek. Böyle. <gülüyor> Şimdi bahçe kafenin şu duvarında televizyon olacak çünkü yani burası büyük bir yer ama yine de yetmeyeceği günler olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bizler yukarıda canlı yayın yaparken mesela bir sohbet salonunda ders anlatırken tam o esnada bu televizyonlardan da aynı görüntü verilecek. Yani birisi burada elinde mokası, karamel macchiatosu ya da bizim gibiyse mırrası onu yudumlarken burada izleyecek sohbetini. Şimdi gel Yunus devam edelim. Şimdi i̇nşallah bu mekanda cuma namazı da kılınacak. O yüzden aksesuar olacak yerlere, tuvaletlere, mekanın genişlemesine dikkat etmeye çalıştık. Burası tuvaletler hacı abi. İnşallah ışık çok şey değildir böyle. Çok karanlık değildir, gözükür. Şimdi hacılar bura, bura çok güzel bir yer. Şöyle bir göster. Şimdi biz burayı spor salonu yaptık. Neden yaptık? Şöyle. Şimdi burası Mersin. Yani bazen dışarı hayatı gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Bizim içimizde böyle kendini dışarı çıkıp muhafaza edebilen arkadaşlar da var. Abi ben dışarı çıkıp kaşımı gözümü oynatmak istemiyorum. Takmağıma dokunmayın diyen arkadaşlar da var. Şimdi o çok dışarı çıkmaktan haz etmeyen çocuklar şu an genç yaşlarda 22, 23, 24, 25 yaştalar ama ileride 35, 40 yaşına geldiklerinde sürekli sabit bir masada oturmak bunların sağlıklarına çok ciddi zarar verecek. Biz de bu adamlar hiç değilse günde bir koşu bandına binsin, bir ağırlığa girsin, yani hafif bir sağlıklarına dikkat edebilsin diye bu gördüğümüz mekanı takriben 105 metrekare, biz burayı spor salonu yaptık. Fıtı, fıtı, fıtı, fıtı. Nasıl, ne yazıyorlar Yunus? beğenmişler mi mekanı? Güzel, eksiklerden bahsedin falan diyen var. Ha. İbrahim Bey... O da ondan bahseder. İbrahim abi Yunus'u seviyorum falan yazmış. Ya onu boşver. <gülüyor> Şimdi ikinci kata çıkalım. Geldik mi? Fıtın fıtın fıtın. Fıtı. Şuradan bir göstersene ikinci kat. Bu galeri boşluğu var burada bir tane. Gel Şimdi şu gördüğünüz köşede... Nasip senin yine ufak bir TV koyacağız. Bir koltuk takımı koyacağız. Gel Yunus bu odaya. Bu odayı e, misafir odası yaptık. E, mesela şehir dışından çok gelen abiler alıyor sağ olsun. Mesela Muhammed Emin Hoca geliyor. Ömer Dengeloğlu geliyor. İnşallah Nurettin Buz Hoca gelecek. İşte Serdar Tuncer geliyor. E bu adamlar geldiğinde de çok yorgun geliyorlar. Biz istedik ki bu adamlara rahat, şurada mesela bir mini duşları var, tuvaletleri var. Rahat tuvaletlerini, duşlarını rahat bir şekilde kullanabilecekleri. Şurada yatakları olan, şurada çalışma masası olan, işleri varsa şurada bir bercel tarzı, ufak bir koltuk takımı olan bir oda vermek istedik. Şehir dışından gelen misafirlere. Çünkü gerçekten insan bir yolculuk yaptığında bir 8 saat böyle vücudu pert oluyor. Bir düşmüş almaya çok ihtiyacı oluyor. E şimdiki bir yerimizde böyle bir imkanımız çok ama inşallah onlara böyle bir misafir odası düşündük. İrfan abi yazmış ben de gelmek isterim Mehmet hocam diye. <gülüyor> misafir odası var <gülüyor> Burası ikinci kat. Geliyoruz. Şuradan bir büyüyeceğiz kardeş. <gülüyor> Burası bizim RDA'miz. Mesela buraya biraz buzdolabı falan koyacağız. Mesela pirincimiz oluyor, bakliyatımız oluyor, yemek örtümüz oluyor, plastik bardağımız oluyor. Yani bunlar buraya çok fazla insan geldiğinden dolayı bize çok lazım oluyor. Burası da onları dizayn edebileceğimiz bir ardiye olarak düşündük. Anlayacağız işte buraya bittiğinde muhtemelen raflı, 2-3 tane de buzdolabı olan bir halde geleceksiniz. Öyle bir ardiyemiz. İki sukat bu kadar. Merdivenlere de dikkat ederseniz, hani biri orada başlıyor, öteki burada başlıyor. Alışveriş mağazası mantığı. Müşteri her yeri gezmeden gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> sponsor var mı diye soran var abi. Neyi? Buranın yapma sponsor. sponsoru. Yok sponsor yok ya. Ya bu iş başlarken bizden birisi evini bıraktı, birisi arabasını bıraktı, biri evlilik yüzüğünü bıraktı. Daha sonra arsa nasip oldu. E daha sonra işin devamında bizler devam ettik. Dedik ki kardeş aile şöyle bir mesuliyete adam başı girmemiz lazım çünkü buranın çok gideri var dedik. Bu arada da işte çok gören oldu, duyan oldu hamdolsun. Ya birisi işte elindeki 50 lirayı uzatırken öbürü dedi ki kardeş sizin atıyorum demiriniz kadar tuttu, alo abi 110.000 tuttu, kardeş bunun 50.000'ini ben ödüyorum dedi. Şöyle oluyor ya biz o adama demirciyi veriyoruz, kendisi şirketiyle hallediyor ya da hayalhanemin resmi hesabına giriyor, biliyorsunuz resmi hesap İçişleri Bakanı'nda kontrol eden hesap oluyor, biz de oradan faturalı demirciye ödeme yapmış oluyoruz zaten. Yani iki tane mantık oluyor. Buranın betonu da bimsi de her şey yani e, sucusu, elektriği hepsi bu şekilde gitti. Tamamen yani zaten hani Siyer'e baktığında tarih boyu böyle gitmiş burası. Başta birileri bir fedakarlık yapmaya çalışmış. 50 taşın altına koymuş. Ya elinde neyi var ne yoksa. Mesela buranın ilk arsası alındığı zaman hakikaten çok ciğerler yandı yani. Çünkü o zaman böyle bir proje olmadığından yani şöyle etrafı çok duymadığından dolayı böyle herkes tamam ben de yardım edeyim falan bunu demiyordu yani. Mesela Tarsu'dan bir kardeşimiz var. Çok biliyor vermiyorum. Allah razı olsun. Mesela çocuk ne bileyim buranın işte çok büyük bir şeyini yapabilecek kadar geldi dedi burayı ben halledeyim. İşte Antep'ten bir kardeş var şurayı halledeyim. Yani bu böyle yürüyor yani sürekli. Birileri görüyor alıyor. Mesela Antep'ten bir kardeş daha var dedi ki ben halının işte yarısına kadarı bende dedi. Ankara'dan Allah razı olsun bir abla var işte. O dedi laminatı dedi ben halletmeye çalışacağım. Şimdi çok telefonlarımızı açmıyor ama yani böyle demiş tevzu. İnşallah çiğnemez sözünü. Yani böyle yürüyor burası. Anlatabiliyor muyum? Zaten tıkandığı yerde mecbur biz de inşaatı tıkatıyoruz. Mesela şu an içeride ustalar devam ediyor. Sıvacı içeride Dış cepeci içeride, ardından elektrici içeride, sucu içeride. Bunlarla da uzun vadeli senet imzaladık. Hani çok tıkanırsa ne yaparız? Kendi oturduğumuz evi satarız, bindiğimiz arabayı artık şey. Yani olur ya. Yani bir yere kadar ya bu. Ya ben buranın hizmetçisiyim açıkçası. Hani bura Allah'ın yeri. Bizden razı olmaz, bizi ufak bir yere dağıtabilir. Bizden razı olur böyle bir yere de koyabilir. O yüzden elimden gelenleri yapmaya çalışıyorum bir hizmetçi olarak ama mal sahibi Allah bizden razı olur inşallah yürütür. Bunu çok istiyoruz tabi. Yani işleyiş sistemi bu şekilde sağolsun hep birileri görüyor ediyor. Hayalhanemin sitesinde resmi hesap var. Oraya gönderiyorlar. Bizim hayalhanemin numaralarını arıyorlar. Şunu da diyen oluyor. Kardeş mesela dün biri alçı göndermiş 10-20 poşet. Bizim burada Mersin'de bir arkadaş var. O arada Bimser'i gönderdi falan. ya yani böyle gidiyor yani. Herkes arıyor. Burada Hacı diye bir arkadaş vardı. Demir gönderdi iki tır falan. Böyle böyle gidiyor yani. O arıyor ben demir gönderiyorum öbürü arıyor bunu gönderiyorum. Bir elektrikçi vardı mesela tam pazarlık yapmaya oturduk. buranın Elektrik panolarını Allah razı olsunlar olarak diyen yani. nereden baksan işte 12-15 falan tutuyor herhalde yani. Sistem böyle böyle gidiyor işte. Her köşeye baktığında bir parça geliyor aklıma. Ha mesela klimaları, çok isim vermeyeyim değil mi Yunus? Firma ismi. Ee, bir firma var, bir klima firması ismi. Sağolsun onun CEO'su bir abi bizim videoları izliyormuş. E buranın da klimaları hakikaten toprak bedeli gibi yani. Ne şey klima yapmışlar adam yani. <gülüyor> Burası olsun diye bizim ciğerimiz yandı. Mesela oranın CEO'su izliyormuş. Aradı dedi ki, Kardeş dedi ben bu klimaların işte onda 8'ini falan karşıladı bedelin. 10'da 8'ini, bize niye etliyoruz diyorum. Yani? <gülüyor> Onu da kaçtı. Kurbanın bile var? İşte mesela adam CEO'suymuş filan keserim. Bizi izliyormuş. Klimaları ben hallederim dedi. Yani böyle böyle vuruyor Allah'ın izniyle. Abi bir sürü Yunus yedisin diyen var burada. <gülüyor> burada bir sürü Yunus yetissin. <gülüyor> Şimdi hacılar üçüncü kata çıktık. 3. kattayız. Şuraya yeni ufak bir bercel tarzı atacağız. Televizyon koyacağız. Niye koyduğumuzu anlatmıştım hani sohbet günleri, sohbet konularını aynı anda TV'lerden de vereceğiz. Oradan görebilirler diye. Gel devam edelim Yunus. Nasıl? Ana annem mutfağımız ya vallahi bir şey diyeyim mi beni böyle bir ayağa falan göremezseniz ...bir mobilyacı ya da mimarın katil olmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle yakınlarda bir mimar yok mu ya? Ya gelin bir el atın ya. Kaçıncı mimarla bozuşmuş şu bu? Onuncu mu? Onbeşi Yani bu ne kadar garip bir piyasa. Telefon açmıyorlar, söz verdikleri tarihte yapmıyorlar. Hani ne bileyim izleyen vardır, ben ne yapabilirim falan. Ya sen kardeş bir yardım et yani. Bir mutfak çizeceğiz şuraya ya. Bir mobilyasını falan da biliyoruz ne istediğimizi. Ama böyle kim, ben ölürüm biterim dese telefonla açmıyor ondan sonra. Çok üzücü. Burası bizim ana mutfağımız. Yani burası 4 katlı, toplam 4 tane mutfak var. Burası ana yemeklerin pişeceği mutfak. Buradaki ocak büyük olacak, fırın 2 tane olacak. Burada bulaşık ekerecek evi bile 2 tane koyacağız. Burası bizim... Şöyle bir gösteriyoruz devamını da. Heh. Burası bizim ana mutfağımız. 40 metrekare mekan burası. Bu 4 katlı hayalanem bahçeyle, terasla beraber 2800 metrekare. Gel Yunus. Hani az önce anlatmıştım ya aşağıda bizim kalan arkadaşlara oda yaptık diye. Bu oda onun bir gömlek üstü oda. Biz buralara home office diyoruz. Home office'in mantığı nedir? Şimdi mesela bizim İrfan var. İrfan Ramses gibi bir adam yani. Günde 500 tane adam gelip dert anlatır. Abi ona sana özel bir şey konuşacaktım. Bu 500'ün 499'u kız arkadaşını ayırmıştır falan. Böyle herkes gelir derdini anlatır, tasasını anlatır. İrfan şöyle, İrfan böyle falan. Şimdi her dakika bir özel görüşme yapması gerekiyor İrfan'ın. Tamam kardeşim dinleyeyim derdini diye. Böyle günlük hayatı çok yoğun geçen arkadaşlar için home office yaptık. Bunların yatağı olacak, çalışma masası olacak, işte gelenleri ağırlayacak bir berje olacak, ufak bir tuvalet banyosu olacak. Yani burası kaç? 18-20 metrekare bir alanda mini bir home office yapmaya çalıştık. 3. kattan anlatıyorum. Hatırlatayım tekrar. O anlattım. İbrahim abi, abi odamızı sağlam, soruyor abi. Efendim? İbrahim abi şey diyor. Yunus'la odamız nerede diyor. <gülüyor> <gülüyor> vay lele vay. Gel. Gel. <gülüyor> Üçüncü kattayım yine. Yav Hacı, bir su yok mu ya? Kurban olayım bir su var ya. Daha ne yapıyorsunuz? Yanlış hatırlıyorsun öldük ya. Kurban olayım ya. Üçüncü kattayım yine. İnsanlar günlük okumalarını yapıyor, Kur'an'ı okuyor, geliyor burada dergisini okuyor, bir nefes alayım diyor. Çayını kahvesini alıyor, bu şekilde bir mini kafe tarzı olacak. Mini kafe böyle ücretli kafe değil yani. Gider çayını demler, bir tanesi var da. <gülüyor> Getirdim Üçüncü kattayız diye. Burası da o az önce anlattığım odanın 30 metrekaresi. Yine aynı konsept olacak, o yüzden sıfırdan anlatma ihtiyacı istedim. Onun bir küçüğü yani. Ha, bu 30 metrekaresi, 3 tane var bu odadan. Ha, bu odaların adı da var. Az önceki odanın adı Zübeyir. Şu anki odanın adı Tahir'i. Bir de 4. katta bir odamız var sohbet salonu yanında. O odamızın adı da Sungur, Allah'ın izniyle. Burası yine az önce bahsettiğim home ofislerden biri. İşte küçük tuvaleti banyosu olan, burada bir yatağı berjeli olan. Tekrar hatırlatayım, bu arkadaşların günlük çok fazla abi bir İslam mesele konuşmak istiyorum ki geleni gideni olduğundan bu arkadaşlara yani birkaç arkadaşa böyle bir mini ofis yaptık. Gelen insanların dertleri inşallah daha iyi ilgilenebilsin diye. Fıtıfıtıfıtıfıtıfıtı. Fıtı, fıtı, fıtı. Buraya yine asansör bu oda biraz karanlık. Çünkü bu odanın duvarlarına dekor yapacağız. Video çekimlerini bu odada yapacağız Allah nasip ederse. Geliyoruz. Yunus. Bu duvarlara da dekor yapacağız. Üçüncü kat bulduk. Bitti. İnşallah... Anlaşılır. Anlatıyorum Yunus. Şey diyenler var abi, tuvaleti bulana kadar... ...altım ayaklarım. Börde geçiyoruz. Fıtı, fıtı, fıtı, fıtı. Buraya sekiz metrekare bir mini mutfak yaptık. Yine dördüncü katta çayını, kahvesini, çorbasını insanlar rahatça içebilsin diye. Gel lan! Şş! Riyakar Sami! Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <Ha? gülüyor> He? Bunlar bizim kendi çocuklardan ameleye girerden. İyi ola, kolay gelsin. İyi ola. Burası misafirler geldiğinde bir oturacağımız, toplantı yapabileceğimiz, ümmetin durumunu istişare edebileceğimiz bir oda tarzı yaptık burayı. Bu şekilde bir oda çevirdik. Masası olacak yine, sandalyesi olacak. O şekilde bir oda yaptık burayı. Misafirler geldiğinde onları amele edeceğimiz yola. Geliyoruz. İşte burası çok önemli bir yer. Çünkü bütün videoların editlendiği sosyal medya odası burası. Buna gördüğünüz takıdan 70 metrekare. Burası işte oydan boya, bilgisayarlarla dolu olan bir oda olacak. Özellikle mimar, bunlar varsa dinleyen bu odanın çizimine çok ihtiyacımız var. Ama böyle yarım yapıp sürekli telefonla aratıp peşinden konuşturacaksan ben mecbur değilim. Sen de Leyla olma, bir şey. <gülüyor> burası sosyal medya odamız. Dördüncü dakikayı satınlatayım. Bakalım kimin odası. <gülüyor> Burası bakalım. Aha, benim odaya geldim. Burası Yunus'la Ömür Kaplan'ın home office. Küçük olmamış mı abi? Yunus Bence kirletmezse... küçük. Küçük <gülüyor> etmezsin. İnşallah. Şimdi İbrahim de gelmek istiyor. İbrahim de girerse biraz küçük olabilir kardeş. Gel oğlum. Fıtı fıtı fıtı fıtı. Şöyle genişten al sana. Şimdi acılar. Burası şu gördüğünüz ben 150 metrekare, şu gördüğünüz oda da ben 30-35-40 metrekare. Hani sunu odası demiştim ya, yine ithala derslerini yapıyoruz, ha, o odak. Şimdi bu bizim sohbet salonumuz. Allah nasip ederse, şu duvarın arkası 5 odası olacak. Yani canlı yayınların, seslerin idare edildiği, şu duvarlarının sohbet şartı yapmanın şüksü olacak. Burada çok ince bir olay var. Şu kolonun arası açılır, kapanır bir sistem yapacağız. Şu ben 4, 4 metrekare falan. Bunların sınav açısından bir sistem yapacağız. Hani salonumuz dolduğu zamanlarda... kapıyı da açacağız. 180-200 metrekare bir sohbet alanı olmuş olacak. Bu kadar dolmadığı günlerde... ...mesela Yunus kürsüye çıktığında bu kadar dolmaz yani. Üç kişi zorla geliyor, Allah razı olsun diye. Böyle dönemlerde bu kapıyı kapattığımızda... ...burası yine insanların kullanacağı, çayın çorbasını içebileceği... ...bir tane alan olmuş olacak. Bir tavanı göster Yunus. Şimdi burada tavanlara dikkat edin. Çelik konstrüksiyon kullandık. takriben 32-35 ton çelik kullandık. Biz salonun ortasında kolon olmasın diye çelik tadilat projesi uzunluktuk melektiğini. Onlar da kabul etti. Bu yüzden tavan kısımlarını öyle çelik yaptık. Yani bir kolorodakiler ne diyor? Vay kurva olsun. Öldürdüm dediği oğlum. Bak sana asla beni düşünmez abi bunları. Sen bizi perşemezsin ya O kadar oda istedim. Abi çalışamıyorum, edemiyorum, yapamıyorum. Geldi beni Onur Kaptan'la aynı odaya koydu. İlginç küçücük oda. Nereye isteyeceğim? Yani masayı koyuyorum, yatağı yeriyorum, Yatağı koyuyorum, masaya yeriyorum. Hocam bilmiyorum. <gülüyor> hatta bitirdik inşallah. Geldi. Az önce su getiren kardeş Doğan. O da bizim ekipten. Doğan hem bizim ekiptendir hem de duvar ustasıdır. Yani haftada 2-3 gün duvar ustalığına çıkar, yömlemesini çıkarır. Kalan günlerde de daha herhangi hizmet eder. Sağ olsun buranın bütün duvarlarını bizim Doğan ördü. Yani hem bizim ekibi arkadaşımızdır hem de duvar ustasıdır. Allah razı olsun. Yani her zaman böyle ekibimize Yunus gibi balkon çocukları yok. Böyle bildiğin Doğan gibi amele. Ha? Böyle sal Zaloğlu, da var. Herkes birbirine girdi başkan. İbrahim abi, Onur Kaplan, herkes. <gülüyor> gel. Şimdi hacılar, hacılar. hayatınızda göremeyeceğiniz bir yere çıkıyoruz. Bu 4 katı gezdik, bitirdik. Şimdi teras kafeye geçiyoruz. Ya bu bizim çocukluk hayalimiz ya. Gel Yunus, gel. 2 tane kafe göstereceğim size. 4. kattan çıktın. Şurayı gösteriyorsunuz. Bura 120 metrekare. Şöyle 120 metrekare bir alan. Gel Yunus, devam edelim. Bu 1. teras kafe. 50 metrekare alan. Burada ikinci teras kafe. Şimdi bu alanı şöyle komple, nazif olursa camla çevireceğiz. Ardından şuraya yine bir mini mutfağını, ufak bir tuvaletini yapacağız. Üste de böyle açılıp kapanır bir tente yapacağız. Çayı, kahvesi, su Biz bunları yaptıktan sonra tam şöyle dibimizde bulunan içki satan kafeler. İşte Küçük bir lokantalar falan fıstık. Bunların Allah'ın ve bütün adamlarını kendi elimize alacağız. İki tane teras kafemiz var. Biri 120 metrekare burada, biri 250 metrekare burada. Yerleri falan o günler nasip olursa böyle güzel bir şekilde yapacağız. Yani insanların dış dünyada ihtiyaç duyduğu şeylere pek duymasın. Gelsin, burada Kur'an'ını okusun, burada namazını kılsın. Kimisi kendi evini, perdesini alırken, evlenirken bu heyecanların belki mistini bile yaşıyorken biz peygamberin yerini temsil ettiği yeri yapıyoruz derken bu heyecanların mistini yapmıyorsak İnşaatın durumu böyle. emekli emekli, yeteliye yeteliye bir yere vardırmaya çalışıyoruz. Yani burası böyle gerçekten manasız bir yer olsa, bomboş duvarlar, betonlar olacak ama öyle değil yani. Burası Allah nasip ederse, Mersin gibi bir yerde. Hakikaten yani, bir jeton dağıt, Amerika yani Mersin öyle bir yer. Ya Allah inşallah canımızı alsın ya bu yolda. Vallahi yani şöyle bir imanla birsek de rahatlasak. Yapmaya çalıştığımız bunlar. Çok da insanın parmağı var burada. Yani kaç kişinin emeği var burada desen Yunus kaç bin eder? 3 lira göndereni var, bir tane tola göndereni var, bir çuval altı gönderi. Alçı göndereni var, bir poşet erik göndereni var. Çalışan arkadaşlara bu sıcakta çalışıyorlar, bir erik gönderelim diye. Allah hepsini de kabul etsin inşallah yani. Hakikaten öyle. Günün ben diyeceğim bunlar ya, yani. var hmm. mı diyeceğim? Ee, ben de buradayım. Hep böyle sağa sola yazı yazıyorum. Yani Allah beni buraya kabul etsin diye. Gelip böyle gizli gizli buralardan namaz kılıyorum Odamda. <gülüyor> Güzel oluyor. Dediğim gibi, keşke hepsini ben yapsam, keşke benim param olsa ama maalesef yetmiyor ama çok daha güzel oluyor çünkü Allah bir sürü insanı burayı yapmaya vesile etti. Dilerim herkes nasibini alır burayı yapmaktan. Selametle kalın, hayırlı uğramalar. Hesap numarası isteyen kardeşler de mesaj çeksin, selametle.